Müddessir Suresi Mekke'de risaletin başlangıcında inen surelerden olup 56 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen kelimeden almıştır. Müddessir örtüsüne bürünmüş demek olup bununla birinci derecede Hazreti Peygamber Aleyhisselam kastedilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ey örtüye bürünen inziva arzu eden Aya kalk ve insanlara uyar. <Sessizlik> Rab'binin büyüklüğünü an. <Sessizlik> Elbiseni tertemiz tut. <Sessizlik> Maddi manevi kirlerden arın. Pis ve murdar olan her şeyden kaçın. <Sessizlik> Verdiğini çok bularak minnet etme. <Oley Torah> Rabbinin yolunda sabret. Şura üflendiği gün. Doğrusu o, çok çetin bir gün. <gülüyor> Kafirlere hiç kolay olmayan bir gün. <gülüyor> ve ailesiz tek olarak yarattığım sonra çok çok mal, servet ve ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim her türlü imkanı önüne serdiğim, o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak. Hala da, açgözlülükle, imkanlarını daha da arttırmama hevesleniyor. Hiç heveslenmesin. Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi. Ben de onu, Sarp mı sarp bir yokuşa sardıracağım. O düşündü, ölçtü, biçti. فَقُتِلَ كَيْفَ Kahrolası, nasıl da ölçtü biçti. سُمَّ قُتِلَ كَيْفَ خَدَّرُ Hay kahrolası, nasıl, nasıl da ölçtü biçti. سُمَّ <gülüyor> Sonra baktı. Derken suratını astı, kaşlarını çattı. Sümme'e Sonra da sırtını döndü. Kibrinden kabardı. Arkasına bakmadan çekip gitti. Sümme'e ''Bu, büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir.'' dedi. <Sessizlik> ''Bu, beşer sözünden başka bir şey değildir.'' dedi. <Sessizlik> ''Ben de onu sekara atacağım.'' Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin? O içine atılanı yer bitirir. Yine de bırakmaz. Eski haline çevirip bu işi durmadan tekrar eder. <gülüyor> Sürekli olarak derileri kavurur. <gülüyor> Üzerinde 19 görevli vardır. Ve <gülüyor> هم إلا فتنه، إلا فتنة الذين كفروا ليستقنا الذين أوتوا الكتاب ويزدادا الذين الذين آمنوا إيمانا و ما الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا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 nişa ve biz cehennem görevlilerini sadece melekelerden kıldık Onların sayısını da kâfirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki ehli kitaptan olanlar peygambere imanda yakin sahibi olup daha kesin inansınlar müminlerin imanlarındaki yakinleri artsın ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler kalplerinde hastalık olan münafıklarla kâfirler de neticede Allah bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir desinler. Böylece Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu yani cehennem veya ondan bahseden ayetler beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. <Gülüyor> Hayır, iş kafirlerin dediği gibi değil. Aya Ve dönüp giden geceye Ağardığı dem, sabaha kasem edip şahit tutarım ki إِنَّ o sekar, belaların en müthişidir. Beşer için en büyük uyarıdır. İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için, en büyük uyarıdır. <gülüyor> Yaptığı işlerin rehini ve esiri olacaktır. <gülüyor> Ashab-ı Yemin'den, Hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes, <gülüyor> Onlar mutlaka cennetlerde <gülüyor> mücrimlerin hallerini hatırlarını soracaklar. Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen Onlar şöyle cevap verecekler: Biz namaz kılanlardan değildik. Annenemle unu. fakirleri doyurmaz onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik <gülüyor> Batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık <gülüyor> hesap gününü yalan sayardık. Ölüm bizi yakalayıncaya kadar hep böyleydik. Artık onlara... Şefaatçilerin şefaati fayda etmez. Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşattan? ...yaban şey gibi kaçıyorlar. Arslandan ürküp kaçan... ...bu beyler... ...bu öğütle yetinmeyip... Üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler. Hayır. Onlar aslında ahiret endişesi taşımazlar. Hayır. Gerçekten bu bir öğüttür, bir uyarıdır. <gülüyor> Dileyen onu okur, düşünür ve ders alır. <gülüyor> Ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar. Saygı duyulup cezasından sakınmaya layık olan da, günahkarların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız O'dur.